Yükleyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Merhaba Kükreyen Fare'de bu perşembe beraberiz tekrar. Bugün konumuz hiç başka gündemleri e, sıralayıp da arasından bir tane seçme e, meselesine girmeden e, hemen söyleyeyim Çamlıca, tepesine yapılacak cami. Deniliyor ki bu yapının mimari projesini Mimar Hacı Mahmut Güner çizmiş ya da çiziyormuş. Ee, ve bu arada da e, Mimar e, Güner demiş ki e, Yani gazetelerden ya da Televizyondan öğrendiğimize göre Ecdadımızın yaptığından Daha geniş bir kubbe kullanacağız Demiş Büyük laf tabi ama e, Aynı zamanda da tuhaf bir laf e, Bu sabah Öğretim üyesi bir arkadaşım Alpan Akgül bir e, mesaj yazmış bana. Diyor ki bugünün teknolojisiyle ecdatlarla yarışa girmek nasıl bir duygudur acaba? E, tabii e, bunu söyledikten sonra ya da bu mesajı okuduktan sonra e, konu sanki burada noktalanıyormuş gibi ama gene de aklımıza gelen bazı şeyler var. Onlara da e, şöyle bir değinelim istiyorum. aslında bakılırsa Sanatçıların, edebiyatçıların, mimarların vesaire birbirleriyle rekabete girmesi son derece mesleki hatta insani bir davranış Ancak bu davranış dediğim gibi insani olursa anlamlı olabilir Yani bu içten içe sürdürülen ama sürdürülürken de o mesleğe sadece o mesleğe bağlı kalan bir yarışmadır daha iyisini, güzelini, doğrusunu ki o onlar e, kişisel olarak nasıl açıklanıyorsa o sanatçılar, mimarlar tarafından yapabilmenin e, sürecidir. Aynı zamanda da mesleki ahlaka bağlı kalmanın süreci elbette. Bu içsel bir süreçtir. İnsanın ontolojik bir özelliğidir bu. Yani kendi doğasından kaynaklanan ve özerk aklı ve hayal gücüyle biçimlenen bir süreçtir. İdeal bir ürün yaratma sürecidir. Yine altınlardır. E, ...atını çizerek belirtelim ki ideal derken elbette o sanatçının ya da mimarın e, kendi hesapladığı bir idealden bahsediyoruz. Yani atamalar sonucu bir işe e, soyunmuş bir sanatçının iddialarının çok dışında bir durumdur. Ne diyor müstakbel cami mimarı e, Hacı Mehmet Güner? Pardon en az altı minaresi olacak ve bu, bu minareleri de dünyanın en yüksek minareleri yapacağım diyor. Bir de bu mimarın e, kubbe ile ilgili biraz önce dediğim gibi bir iddiası var. Caminin kubbe genişliğinin ecdadın yaptığından daha geniş olacağı. Şimdi <gülüyor> mimari bir ee, idealin uzunluklarla Ve genişliklerle tanımlı, tanımlanması Ya da öyle düşünülmesi Mimari'nin e, Biraz önce dediğim gibi tuhaf Tuhaf olmasına tuhaf da bu aslında Tarihte hiç de karşılaşılmamış bir durum değil Sanat eserlerinin Ya da mimari eserlerin Büyüklük, uzunluk, genişlik gibi Kavramlarla değerlendirilmesi Ve gururla sunulması Her zaman sanatçıların ya da mimarların Değil siyasetçilerin ...ve bu siyasete ortak olmuş... ...din adamlarının işi olmuştur... ...yani bu orta çağı hatırlatıyor... ...bize, yani bu orta çağdan beri... ...böyledir, onlarda... E, ...rekabet... E, ...bu orta çağ sanatçılarının... ...ya da e, din adamlarının... ...genellikle... E, ...ortaya koydukları rekabet... ...sanatın ve mimarinin... ...değerleri üzerinden... ...pek yapılmamıştır... E, ...tabii bu arada... <gülüyor> Ee, genelin dışında kalan e, bölümü de e, hani ne derler tenzih ederek söyleyelim e, Ama genelde bu böyledir Güç gösterisi üzerinden yapılmıştır Biz de o en büyük en uzun en geniş şeyi gördüğümüzde e, Aklımıza hemen tabi e, Masar Fuat Özkan'ın şarkısını getirip gülümseyebiliriz Sen neymişsin be abi Ama işte siyasetçilerin istediği şey de bu laftır zaten Kendilerini bir güç ile ortaya Koymak. Tüm eserlerde sadece bunun için ortaya konulur. Bunun örnekleri aslında bir hayli çoktur ama hemen aklıma ilk geleni şimdi burada söyleyeyim. Ayasofya Bizans döneminde çıkan Nika isyanında ki milattan sonra 532'dir bu tamamen yıkılmıştı Yıkılmış, yakılmış ve yıkılmıştı. Ama sonra birinci Justinianus e, duruma hakim oldu ve isyanı bastırdı. Ardından da yaptığı ilk iş Ayasofya'yı yeniden yapmak oldu. E, mimar e, şimdi e, bugünün e, coğrafyasına bakarsak aydınlı diyebiliriz Aydın ilinden diyebiliriz Anadolu'da ee, antem ile mimar, milletli izidoros bu müthiş görkemli e, bir Ayasofya e, yapısını e, inşa etmeyi başardılar çok süslü ve çok büyük sonunda birinci Üüstünyanız e, milattan sonra gene 537'de Ayasofya'yı büyük bir törenle ihtişamlı bir törenle e, halka açarken Onlara karşı yaptığı konuşmada Şöyle bağırmıştı İşte seni yendim seni geçtim Süleyman İşte Ayasofya Hazreti Süleyman'ın tapınağıyla Bir yarışa girmişti ve kazanmıştı Kazanan yüz dünyanızı Tabi e, Ayasofya'yı yeniden ayağa kaldıran Antemius ile İzidoros'un Hazreti Süleyman'la bir sorunları var mıydı yok muydu ee, ona tarihte pek rastlamıyoruz. Yani öyle bir şey yazılmıyor. Ama birinci yüz dünyanın olduğu kesin bir güç mücadelesi bu. Ve böylece o mimarlarda bu mücadelenin birer dolgu maddesi olarak görünüyorlar. Belki de hiç istemeden. Şu var ki tarih böyle bir güç mücadelesinin içinde olmak isteyen, bu yüzden de sanat ve mimariyi birer dolgu maddesine dönüştüren birçok sanatçı ve mimarlarla da doludur. Bu da malumdur ve söylemekte de hiçbir sakınca yoktur şimdi burada. Çamlıca'ya yapılacak caminin müstakbel mimarı Hacı Mehmet Güner acaba siyasi iktidarın verdiği güç mücadelesinin neresinde duruyor? Bu konuda bir ipucu elimizde var mı? Sanırım şöyle bir ipucu yakalayabiliyoruz gene e, basından e, okuduklarımız ya da televizyondan ya da medyadan işittiklerimizle. Bu mimar Kahramanmaraş'a bir cami yapıyor ve Başbakan da bu camiyi görüp çok beğeniyor. Ve Çamlıca Tepesi'ne tüm İstanbul'un tepesine Öyle demek daha doğru yaptırılacak bu caminin projelerini çizme görevini de başbakan bu mimara veriyor. Bu Kahramanmaraş'taki camiyi ben <gülüyor> geçtiğimiz ay e, gördüm. Daha kente yaklaşırken gerçekten de çok uzaklardan bu yapı e, zaten hemen görülüyor. Kentin en fazla öne çıkan yapısı olarak e, kente damgasını vuruyor. Bu tarafında hiçbir sorun yok ama caminin mimarisi üzerine bir şeyler söyleyecek olursak ki kişisel fikrimi söyleyeceğim tabii burada pek söylenecek bir şey yok. Bu mimar İstanbul'a ne kazandırabilir diye düşünürsek yani bir mimari eser olarak Kahramanmaraş'taki yapıya referansla pek de olumlu şeyler söylenemez doğrusu. Umabildiğimiz tek şey var Bu mimarın Çamlıca'daki camiyi yaparken Ansızın kendisini aşması Ansızın bir ilham ile sarsılması Ve sonunda da tepeye şaşırtıcı değerde bir eser oturtması Yani bu tek ve son umudumuz Bu da ne kadar gerçektir Ya da ne kadar gerçekleşir bilinmez Oysa gerçek olan bir şey var Mimar hacı Mehmet Güner'in durumunun bize, bize biraz orta çağı hatırlatıyor oluşu. Orta çağın sanatı dediğimizde karşımıza çıkacak hani ufak tefek halk sanatı örneklerinden çok daha ötede elbette mimarlıktır. Orta çağın asıl sanatı mimarlıktır. Bu anlamda orta çağ mimarları da o dönemin en fazla para kazanan kişileri ya da en forslu kişileri arasında yer alırlardı. Antik dünya ile karşılaştırdığımız zaman ortaçağı bu ortaçağ mimarları ve mühendisleri toplumda işte o antik dünyaya göre bir hayli saygınlık kazanmışlardı. Önemli bir kişilik sahibi olmuşlardı ve zenginliğe de erişmişlerdi. Artık mimar ve mühendisler antik çağa göre toplumun aşağılanan ya da en azından önemsiz görülen bir kesimini oluşturmuyorlardı. Victor Hugo'ya bakalım. Bu orta çağda mimarlığa verilen önem Victor Hugo'ya göre matbaanın icadına kadar sürmüştür. Matbaa icat edildikten sonra bu e, yani e, biraz, biraz değil tamamen e, siyasetin e, ve toplumsal iktidarın diyelim e, izinde giden mimar ve mühendislerde önemlerini ya da zenginliklerini de kaybetmişlerdir. Bizde matbaa icat edildi mi şu anda bakıyoruz ya da ondan kaç kişi payını alıyor özgürce yani o da başka bir konu. Victor Hugo orta çağın en önde gelen sanatının mimarlık olduğunu söylüyor. Ama şöyle devam ediyor. Mimarlığın önemi orta çağda o kadar büyüktü ki bu olan o dönemin tek sanatı halinde kabul görüyordu. Yani sanat üzerine bir şey yazılacak ya da söylenecek olsa burada yalnızca mimarlığın kastedildiğini anlamamız gerekir. Şimdi e, bu sadece Orta Çağ'da mı böyleydi? Yani... E, İktidar e, ya da işte e, devletin imparatorluğun büyük güçleriyle e, birlikte olmuş e, aynı adımları eş adımları atan mimarların ve mühendislerin e, ya da o yapılarda çalışan her kimse onların e, ortaklıkları sadece çağda mı bu şekildeydi? Galiba daha öncesinde de böyle bir takım örnekler bulabiliriz. Yani buna benzer bir durum Kafka'da da vardır aslında. Kafka Çin Seddi'nin yapıldığı dönemde ki e, Milattan önce 221-210 yılları arasında yapıldığını e, biliyoruz. Çin Seddi'nin bu, bu, bu yapıya katkıda bulunan kişilerin o devlet ya da imparatorluk tarafından kutsallıkla ödüllendirildiğini yazar. İmparatorun sözcüleri tüm Çin topraklarına yayılmışlardır. Oradaki her bir köylüyü bu yapının inşaatına ortak etmişlerdir. O yapının inşaatında çalıştırmak adına ikna etmişlerdir. Çin seddinde çalışan bir duvarcı kendisini en yüce işi yapmış sayardı. Onlar hem kutsal kişiydi hem de büyük bir sanatçıydı hem de hem de elbette hayatlarını devam ettirmek adına gereken parayı da oradan rahatlıkla kazanırlardı. Ee, ne var ki işte e, biraz önce söylediğimiz gibi e, Gutenberg'in matbaayı bulmasından itibaren sanat kavramı edebiyatla anılmaya başlandı ya da plastik sanatlar ve mimari de e, yeni bir e, estetiğe doğru evrildi. Şimdi e, Orta Çağ'a dönersek gene şunu rahatça söyleyebiliriz. Bu dönemde Orta Çağ'da mimarlığa ve dolayısıyla mimarlara son derece e, fazla ihtiyaç duyuluyordu e, iktidar tarafından. Artık o kimse Ayrıca buna bağlı olarak şu da ortaya çıkmaktaydı Mimarlar mimariye atfedilen önem ve ihtiyaç bağlamında kendi koşullarını yani o işte mimari nasıl tanımlanıyorsa iktidar onu ne şekilde kullanmak istiyorsa o ihtiyaçlar bağlamında o mimarlar ve mühendisler de kendi koşullarını o işverene yani devlete, imparatora, krala neyse kolayca onaylatabiliyorlardı. Örneğin Orta Çağ'da Endüstri Devrimi kitabının yazarı Jean Gimpel şöyle yazıyor. Ortaçağ insanı kemerlerin, kulelerin, komşu kentlerdeki bu tip yapılardan daha yüksek, daha görkemli yapılar olmasını özlüyordu ya da istiyordu. Mimar ve mühendislerin bu çalışmalarıyla da son derece ilgileniyordu. Ya da bu özlemlerini o çalışmalarla gideriyordu. Yani herkesin demek ki Orta Çağ'da kendi kentinin o kulelerinin, kemerlerinin vesaire yapılarının en yüksek olması gibi bir ihtirası varmış. O dönemde de insanlar dünya çapında rekorlar peşindeydi diyor Elbette Gimper. Elbette Gimper'in bu yazdıkları hakkında bizim de hesaplayabildiğimiz kendi e, yakın çevremizden olaylar vardır. Söz gelimi hala bugün de Türk toplumu Mimar Sinan'la övünürken onun yaptığı eserlerin estetik çözümlemesinden, hissiyatından vesaire, ondan çok daha fazla bu yapıların büyüklüklerini ön planda tutar. Bu apaçık bir şeydir. Çarpıcı bir örnek olarak Evliya Çelebi'ne bakacak olursak daha o dönemlerde Evliya Çelebi Süleymaniye Camii'ni anlatırken şöyle yazar. Caminin dört tarafında duvarları e, e, yükselttiler. Ondan sonra üç paye üzerinde yükselttiler. Ondan sonra e, güçlü dört paye üzerine yüksek kubbeyi yaptılar. Bu Ulu Caminin kubbesinin e, mavi tasının e, ta üst tepesi Ayasofya'nın kubbesinden yedi meliki arşın yüksek cihanı kaplayan bir kubbedir diyor Evliya Çelebi. Mimar Sinan ise Ayasofya'nın büyüklüğü konusunda belli ki bir tartışmanın içine itilmişti. Hem de haberi olmadan itilmişti. Mimar Sinan'ın bu kez Selimiye üzerine Bazı kitaplarda yer alan e, bölümler, Bölümlerinde Şöyle bir konuşması yerleştirilmişti Sanki Mimar Sinan'a aitmiş gibi e, Bütün dünya halkının Olabilirlik ölçülerinin dışındadır e, Demelerinin nedeni şudur Diyordu Mimar Sinan Selimiye için Ayasofya kubbesi gibi büyük bir kubbe İslam devletinde yapılmamıştır diye kafirlerin mimar geçinenleri Müslümanlara karşı galibiyetimiz var derlerdi. Onların görüşlerine göre bu kadar büyük bir kubbeyi ayakta tutabilmek son derece zordu. Ve onlar derlerdi ki benzerini yapmak mümkün olsa Müslümanlar yaparlardı ama yapamazlar tabi. Derlerdi kafirler. İşte Sultan Selim Han'ın zamanında kudret gösterip çalışıp çabalayarak ihsan sahibi Allah'ın yardımıyla bu yüce kubbeyi Ayasofya kubbesinden e, daha yüksek ve çevresini daha geniş yaptım. Mimar Sinan'ın böyle dediği e, iddia edilir. Bu konuşma üzerine ama. Ya da bu yazılanlar üzerine bir şüpheye düşmemek imkansızdır Çünkü her şeyden önce Mimar Sinan'ın bu tip konuşmalarını destekleyecek bir yarışa girdiğine dair başka hiçbir örnek yoktur Ya da hiçbir davranışı da yoktur İkinci şüphe uyandırıcı nokta ölçülerle ilgilidir elbette Çünkü kayıtlarda şöyle yazar Ayasofya'nın yüksekliği 55 metre kubbe çapı 31.90 metre Selimiye'nin yüksekliği 43.25 metre kubbe çapı 31.25 metre yani Ayasofya'dan Ayasofya'nın e, 31.90 Selimiye'nin 31.25 kubbe çapı Selimiye'nin daha küçüktür. Bugünkü ölçümler bunu göstermektedir. Bu demektir ki Ayasofya'ya karşı bir yarışa girilmiş bile olsa onun ölçüleri bir aşılamamıştır ya da ya da e, asıl e, önemli olan başka türlü bir söyleyişle aşılması mimar Sinan tarafından aşılması hiç düşünülmemiştir bile. Doğan Kuban e, bu konuda birtakım şeyler yazar Sinan'ın e, sanatı ve hayatı adlı kitapta e, der ki. Sinan'ın Ayasofya'nın çapını ve çevresini yanlış ölçmüş ve bu şekilde böyle yukarıdan konuşmuş olması imkansızdır. Gerçekten Ayasofya kubbesinden daha büyük bir kubbe yapmak isteseydi bunu gerçekleştirmemesi için statik ya da yapı tekniği açısından hiçbir eksiği yoktu, hiçbir neden de yoktu. Ve e, Kuban'dan çıkardığımız sonuca göre Sinan Ayasofya büyüklüğünde bir kubbe tasarlamış fakat bir yarış içine girmemiştir. Bu boyutları ve Sinan'ın konuşmasını e, yine e, yazıldıkta yazıldanlardan okuduğumuza göre Sahi Çelebi e, kendisi uydurmuş ve kitaba eklemiş olmalıdır. Şimdi aynı şeyi e, mesela bugünkü e, sanat tarihçilerde, mimarlarda da aynı e, tavrı görüyoruz. Mesela e, Haldun Hürel, e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul Tarihi Öğretim Görevlisi olarak görev yapıyor. E, tarihçi tabii aynı zamanda. E, diyor ki Mimar Sinan bile Ayasofya ile Ayasofya yarışmamış. Selimiye dört minareli ve onun e, hem dört minareli hem onun kubbesi biliyorsunuz Mimar Sinan'ın elinde bir oyuncaktı. Onu daha büyük tutabilirdi Ayasofya'dan santim farkıyla geride kalır Ayasofya'dan düşünün işte diyor. Teknolojik olarak görkemli eserlerimizi e, boyut olarak geçebilirsiniz ama o taş yapıların güzelliğiyle değerleriyle yarışmak mümkün değildir diyor. Haldun Hürel de Doğan Kuba'nın yaklaşımına e, paralel bir e, cümleyle ya da bir takım cümlelerle e, Kuba'nın yazdıklarından devam edersek yani onları düşünmeye devam edersek Ayasofya ile İslami eserler arasındaki kıyaslamalar Mimar Sinan'dan çok Halkın yakıştırdığı kıyaslamalardır Yani bu yapılar üzerine üretilmiş mitlerdir Bu durum eğer biraz önce söz ettiğimiz e, bu Gimpel'in yazdıklarını hatırlayacak olursak son derecede olağandır. Ne diyordu Gimpel? Tüm toplumlar birbirleriyle mimari, mimari eserlerin heybetleri konusunda yükseklikleri, büyüklükleri, genişlikleri konusunda bir yarış içindedirler diyordu ve şöyle de devam ediyor Gimpel. Günümüz toplumlarında bu mimari eserlerin büyüklükleri birkaç geleneksel ya da ortaçağ alışkanlığından kalma tavır hariç eskisi kadar önem taşımıyor. Yani mimarların başarıları artık gerçekleştirdikleri o mucizeler ile anılmıyor diyor. Gimpel bu konuda şu yorumu da yapıyor. Ortaçağın zamanın mimar mühendislerini Günümüz astronotlarına ya da olimpiyat şampiyonlarına olduğu gibi birer kahraman gözüyle bakılmıyor diyor orta çağdaki mimarlara kahraman payesi yakıştırılırdı çok büyük yaptıkları için ama bugün artık öyle bir şey yok diyor. Artık onların mesleki becerileri başarılarının ortaya koydukları ya da o başarılar çerçevesinde ortaya koydukları mimari estetik değerler ya da çözümlemeler modern çözümlemeler yeni buldukları yeni çözümlemeler evet onların başarısını artık idealde tabii onlar belirliyor. Çağdaş mimar ve mühendislerin hiçbiri Çağ mimarlarının kazandığı saygınlığa ve Onura erişebilmiş değildir. Çünkü e, en azından iktidarın bir e, adamı değildir. İktidarın desteğini e, her zaman arkalarına almazlar. Ama sadece mesleki konuda bir ideal çerçevesinde ya da değerler çerçevesinde e, ortaya konulan eserlerle ölçülebilirler. Orta çağda özellikle 13. yüzyılda, bu büyük mimar ve mühendisler büyük sayılan mimar ve mühendisler anıtsal kitabeler ve halkın görülebileceği yerlere nakşedilmiş yazıtlarla onurlandırılırdı. Ve o yazıtlarda sanki mimari eserden daha önemliymiş gibi halkın gözünün içine sokulurdu. Ama mesela işte... Walter Gropius'un yani işte Bauhaus'un e, birinci adamı Walter Gropius'un e, Chicago'da yaptığı bir e, binaya bakacak olursanız e, onun ismini Sadece mikroskobik bir e, Tabela da görebilirsiniz bugün Yani her şey e, Mimari adına hatta Sanat adına e, orta çağa göre Çok e, büyük farklılıklar Gösterdi Gösterdi mi göstermedi mi Orayı tam olarak e, işte e, Kendi memleketimize Bakarak e, hemen çevremizde Dönen e, bir takım e, Durumlara bakarak e, Ona da tam karar veremiyoruz e, Bir taraftan sanat ve mimari di ...çağdaş ölçülere ulaşmış... ...ve yeni... ...değerler kazanarak... ...ya da işte o... ...mesleye yeni değerler katarak... ...ilerliyor, diğer taraftan da... ...orta çağa çok benzer... ...davranışlarla... ...bir yere doğru gidiyor... ...zaten programında... ...sonuna geldik, daha söylenecek... ...çok şey vardı, bir takım... ...kitaplar da getirmiştim size... ...bazı alıntılar yapabilmek için... ...ama dediğim gibi programın sonu geldi. Gelecek hafta başka bir gündem maddesinde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Kükreyen Fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.